Melek'ten merhaba, Eylül ayındaki programlarımız ayırdığımız drone seçkilerinden üçüncüsüne yer veriyoruz bu gece. Açılışta Finlandiyalı sanatçı Oli Arni vardı. Önce son derece kısıtlı bir sayıyla kaset formatında yayınlanan Poo Tuvelessa albümü... ...geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden dijital olarak da gün yüzü gördü. Uçucu drone seslerine tape çıtırtılarının eşlik ettiği 15 er dakikalık iki eserden oluşan albümün ikinci yüzünde yer alan... ...ve kuzeyden gelen anlamına gelen... ...Pohjos Tuili'den... ...bir sekansa kulak verdik az önce. Sırada daha önceki... ...enbin seçkilerimize yer verdiğimiz... ...türün parmakla gösterilen oluşumlarından... ...Seller var. 2005'te Kaliforniya'da Seleri kuran... ...Daniel Backe Long ve Will Long'un... ...müzikal ve duygusal kader ortaklığı... ...dört yıl sonra Daniel'in... ...hayatını kaybetmesiyle son bulmuş ve... Seler o zamandan beri şimdilerde... ...Tokyo'da ikamet eden... ...Will Long'un solo projesine dönüşmüş... E, sırada bir bölümüne kulak vereceğimiz Bleeds and Swell Blends, müzisyenin How Could You Believe Me When I Said I Loved You, When You Know I've Been A Liar All My Life kaydında yer almakta. E, arkasından dinleyeceğimiz parça ise yine Seller ile Chicagolu müzisyen Nicholas Spanink'in ortaklığının meyvesi. E, 2012'de birlikte dört eser kaydeden ikili bu parçaları ancak yakın geçmişte Here For Now ismiyle bir araya getirdi. Bu eserlerden bir numaralısı da birazdan açık radyoda olacak. San Francisco'lu müzisyen Daniel Blomquist topladığı müzikal ya da müzikal olmayan ses kaynaklarını dijital manipülasyondan geçirip analog teybe kaydederek tanınmaz ve kimliksiz bir hale getirmeyi amaçlayan bir isim. Ee, i̇ki parçalık son kaydı Nascent, Egress'te ses ve madde arasında bir paralellik kuruyor. Yarattığı drone manzaraları moleküler yapılarındaki sürekli değişime rağmen kulağa hep aynı yerde duruyormuş gibi geliyor. Ee, egress'ten gelecek bir sekansın sonrasındaki durağımız... ...Clevelandlı müzisyen John Daniel'ın Forest Management projesi. Brian Eno ve William Basinski gibi türün klasik isimlerin açtığı yolda... ...berrak, derin ve düşünceli dronelar inşa eden Forest Management'ın... ...yeni kısaçaları Hidden Sanctuary Fransa kırsalında geçirilen birkaç gün içerisinde kaydedilmiş. Bu kayıtta yer alan Natives Dip in Water'ın ardından... ...programın bu bölümünde son olarak Ukraynalı Oleksii Sakevich'in ...Endless Melancholy projesine yer vereceğiz. Kariyerine bir solo piyanist olarak başlayan ancak müzikal güdüleri piyanonun içine sığmayan müzisyen artık post-rock dinamiklerinden de beslenen enstrumental gürültülere imza atmakta. Bu sürecin son ürünü olan Her Name in a Language of uzunçalarından birazdan de birazdan seçkimizde yerini alacak. Piyana'da mevzilenen Dino Splatoon'i bir süredir hem çeşitli mahlaslarda hem de bazı grupların bir parçası olarak eserler yayınlayan bir müzisyen. Ancak kendi ismini kullanmaya yeni yeni başladı. Bu açıdan Sacred Phases etiketiyle yayınlanan ve All I Want Is To Be A Happy Man adını taşıyan kayıt müzisyen için bir başlangıcı mimlemekte. Piyano ve yaylıların yer yer belirginleşmesiyle modern klasik türüyle de flört eden albüm Aralarındaki tonal ve dokusal farklar ancak nüanslarla ayrılabilen 8 eserden oluşmakta. Ee, biz şimdi bunlardan Fadr'a kulak vereceğiz. Ardından Japon müzisyen Chihei Hatakeyama gelecek. Ee, i̇lk uzun çalarını 2006'da Minima Moralia ismiyle Cranky etiketinden yinladıktan sonra türün merak edilen isimlerinden biri haline alan Hatakeyama, son olarak Shoegaze ve New Age çağrışımlı sesleri olan merakını da yansıtan Moonlight Reflecting Over Mountains isimli bir albüm yayınladı. Bu kayıttan da dinlemek için A Narrow Path of the Sacred Forest'ı seçtik. Kapanışı dans sahnesinde daha çok tanınan ancak son dönemlerde Ambient merakının üzerine giden Los Angeles'lı prodüktör Sage Caswell ile yapıyoruz. Dört parçalık son kaydı Sleep Quarters'ın ilk yüzünü ritimsiz yaratılara ayıran ve sürreel imgelere sahip albüm kapağıyla ilham kaynağını rüyalar olarak işaret eden Caswell'den Runner'a kulak veriyoruz son olarak. Program kayıtlarına 13melek radyo.tambur.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.